Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Furkan suresi dediğimiz gibi bilhassa Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelmiş bir kitap olduğunu ve dolayısıyla bu konuyla alakalı ilkirazları, şüphe ve tereddütleri bertaraf etme amacında, fikrin daha doğrusu muhtevasında bir sure olduğunu geçen dersimizde kısaca ifade etmiştik. Şimdi kafirlerin, iman etmeyenlerin Kur'an'a itirazları da dile getiriliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir taraftan kendisinin ne kadar güçlü ve muhteşem bir kitap olduğunu, diğer taraftan Kur'an'a iftira edenlerin iftiralarının, Kur'an ile alakalı şüphe ve tereddüt uyandıranların, şüphe ve tereddütlerinin ne kadar e, ciddiyetten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Kafirler diyor, daha önceki derslerimizde, Evvela onların hiçbir şey yaratamadıklarını, geçen derste yani, yaratamayacaklarını, yaratamadıklarını, kendilerinin yaratılmış olduklarını belirtiyor. Tabi bunca kainatı Allah'ın varlığına, birliğine delil olması gereken ve öyle görülmesi gereken kainatı inkar edenler rün küfrü orada kalmıyor. Kainatta her bir Hadise kainatın her bir olayı, her bir mahluku Allah'ın varlık ve birliğinin bir ayeti, bir delilidir zaten. Bir de Kur'an var, o da Allahü Teala'nın okunan ayetleridir. Onu da inkar ediyorlar. Yani kainat kitabını okumasını, anlamasını beceremeyen Allah'ın vahiy ile indirdiği kitabını hiç okuyup Allah'ı beceremez, anlamayı beceremez. Onun için küfürlerinin devamı olarak diyor ki Cenab-ı Allah. Estaizu billah. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki burada kasıt öncelikli olarak Kur'an'ın nazil olduğu dönem. Mekki bir sure olduğunu söylemiştik. Arap müşrikleridir. i̇bn Abbas'ın dediğine göre bu sözü söyleyen. Kur'an'a karşı, nübüvete karşı en büyük düşmanlığı olan müşrik Araplardan ve Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden En Nadır bin el Haris'miş. Ne diyorlar peki? "İn haza illa ifkun iftara." Bu Kur'an yani ancak Muhammed'in iftira etti, uydurduğu Düz diyor bir yalandan ibarettir. Bir iftiradan ibarettir. İsk iftiranın en ağır hali mi ifade eder? <gülüyor> Hem de ve ahanehu alayhi kavmun Bu Kur'an sadece Muhammed'in de tek başına uydurduğu bir şey değil. Niye? Çünkü bakıyor ki tek başına kimse böyle bir şey söyleyemez. O halde Başka bir kavim de ona yardım etti diyeyim ki yalanım desteklensin, desteksiz artmayayım diyor. Üstelik başka bir kavim de, bir topluluk da bu Kur'an'ı iftira edip uydurması için ona yardımcı olmuştur diyor. Kimi kastediyor? O zaman için bilhassa ki Nadr bin Haris, ...dolaştığı için... ...sırf Mekke'nin içinde kalmış... ...diğer Kureşlilere göre... ...sıradan Araplara göre... ...daha bilgili... ...daha kültürlü bir insan... ...Yahudileri biliyor... ...Hristiyanlığı biliyor... ...İran'a, Perse gitmiş... ...Mecusileri biliyor... ...Bizans'ı biliyor... ...Suriye'deki Hristiyanlığı Suriye'den tanıyor... ...vesaire vesaire... ...kim o zaman İran'a yardım etmiş... Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Öncelikle de Yahudileri kastediyor. Çünkü Hicaz bölgesinde yani Medine Mekke arasında Hristiyanlık azdı. Hristiyanlık Yemen'deydi. Yemen'deydi. Arap yarım adası içerisinde ee, ve Hrist aynı zamanda Hristiyanlık bir de Arap yarım kuzeyinde Suriye'den itibaren başlıyordu. Arap yarım adasında fazla Hristiyan şeyi yoktu. Onun için diyor ki annadır bin haris bin el haris o diyor Muhammed tarafından uydurulmuş bir kitaptır. Başkaları da ona yardımcı olmuştur. Fakat ca'u zulmen ve zura. Böyle diyenler haksızlık ediyorlar, zalimlik ediyorlar. Adil söylemiyorlar, doğru söylemiyorlar. Zur da uydurma, Asılsız. yalan. Hani zor şahitlik diyoruz ya, yalan şahitlik, o. Kafirlerin iddiaları ve kalpleri tarih boyunca birbirinin aynısıdır. Arada teknik farkı doğar. Söz gelimi. İlk zamanlarda mesela diyelim ki bulamaç yapılacak mesela. Un kullanır, yağ kullanır, su koyar, karıştırır, biraz ısıtır falan bir şeyler yapar, yer. Sade sıradan bir çorba yapar. E günümüzde de diyelim ki un malzemesinin, unun kullanıldığı, şey diye bir çorba var ama daha süslüyor, daha başka şeyler de katıyor, zenginleştiriyor, biberini bilmem nesini vesairesini koyuyor. Ama netice itibariyle o... Ee, çorbanın ana malzemesi diyelim, temel malzemesi aynı. Küfür de iman, İslam ve Kur'an ile alakalı olarak hep tavırlarını aynı sürdürmüştür. Nereye getiriyorum? Benzeri iddialar modern asırda, modern asırda işte Arapçada kendilerine müsteşrik denilen batının kendi teribi içerisinde oryantalist dedikleri yani şark ilimleriyle doğu ilimleriyle uğraşan kimseler genel olarak onun da özeli olursa İslamolog derler yani İslam üzerinde uzman kimseler bunlar da aynı şeyi söylüyorlar aynı şeyi söylüyorlar diyorlar ki aslında bu Kur'an'ı Muhammed Kendisi uydurdu. E bu arada Muhammed daha önce çocukluğu zamanında 25 yaşlarında Suriye'ye gittiği dönemde Yahudilerle Hristiyanlarla, alimleriyle görüştü, tanıştı bilmem ne etti, sohbet etti ve onlardan Kur'an'ı kaptı. Dolayısıyla Kur'an'ın bizim Tevrat'tan o demeye getiriyorlar İncil'den çok farkı yok onlar da insan mahsulü eserler onlar da insan ürünü eserler Kur'an da insan ürünü eserler arada bir fark kalmamıştır deyip Kur'an'ı dolayısıyla Müslümanları müminleri sıradan göstermeye çalışıyorlar sıradanlaştırmaya çalışıyorlar ve böylelikle İşi iyi bilmeyen, anlayamayan, konulardan haberdar olmayan Müslümanların kalplerine şüphe ve tereddütler yerleştirecekler. Bir bu, iki kendilerinden bir Hristiyan, bir Yahudi'den vesaire ve ateist, Avrupalıdan, Amerika'dan, Amerikalıdan Müslüman olma ihtimali olacakların önüne çalışmalarıyla da güzel bir set çekerler. Ama İşin iç yüzünü bilmeyen, onların arka planlarından haberdar olmayan, onların eserlerini okuduğu zaman, ne kadar güzel bir ilim, ne güzel çalışmışlar, her şeyleri sağlam, kaynaklara dayalı bilmem ne vesaire, ne demekten kendisini alık koymaz, koyamaz. Fakat gerek onların çalışma metodlarını yakından incelediğiniz zaman, Gerek tetkik ettiğiniz zaman gerek laf arasında sana bal ikram ederken belki o kaşığın kendisinde değil ama balın küpüne katmış olduğu zehir balın tamamına küpün tamamına sirayet ettiği için işin iç yüzünü bilmeyen, dikkatli olmayan, duyarlı olmayan, yeterli ilmi bir seviyede bulunmayan o zehirden nasibini alır bu sözleri anladır bin el haris kendi çevresindeki insanlara göre kültürel bakımdan daha yüksek bir seviyede olduğu için onları zehirlediği gibi bu anladır bin el harisin bu gibi işleri çok meşhur. Adam derdi ki ya Muhammed size Musa'dan, İsa'dan, Lut'tan vesaireden bahsediyor. Gelin ben de size İsfendiyar'dan, Rüstem'den vesaireden bahsedeyim. Oturur onlara, hikaye anlatırdı, efsane anlatırdı. Ondan sonra söyleyin bakayım, benim mi anlattıklarım daha güzel, Muhammed'in anlattıkları mı daha güzel diye sorardı. Tabi cahilce öyle, kalpleri zaten mürlenmiş, garibanların önleri kilitlenmiş, şey etmiş, ya senin anlattıkların çok daha güzel. Ben size ufak bir şey söyleyip geçeceğim üzerinde durmayacağım. İslam adına ortada olan Ennadır bin El-Harislere de dikkat etmek lazım. Bunlar sadece size hikaye anlatırlar. Sadece kısa anlatırlar. İnsanları uçururlar, göçürürler. Yıkarlar ortalığı. Ne bileyim olağanüstü işler yaptırırlar. Peki dinin adına ben bunlardan ne öğrendim dediğiniz zaman hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bunlar Maalesef Nadr bin El-Haris'in İslam içerisindeki Müslüman görevlerini yapan insanlar. Bunlara da dikkat etmek lazım. O halde Kur'an-ı Kerim'in her zaman için buyruklarını okuduğumuz zaman bu ayetin günündeki karşılığı ne olabilir diye bir taraftan da düşünmek ve bazı hususlar üzerinde durup, dolayısıyla Kur'an'ın bizi günümüzde neye karşı, nelere karşı, kimlere karşı uyarmak istediğini anlamamız icap ediyor. Fark etmemizi icap ediyor. Benim acizane değinmek istediğim burada işte Kur'an-ı Kerim, bize Mekkeli müşriklerden, Kureyşlilerin Kur'an'a karşı tutumlarından bahsederek... Günümüzde Kur'an'a şu veya bu şekilde dil uzatan insanlara dikkatimizi çekmekte veya anlatıp söyledikleri insanı Kur'an'dan o Kur'an'ın kendisine nazil olduğu yüce Resul'den alı koymak isteyenlere karşı uyarmaktadır. Buna dikkat edelim. وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا Ve dediler ki, ya bunun anlattıkları, öncekilerin efsaneleri, masalları, onları kopya edip yazdı. İnsafsızlar. Muhammed, 40 yaşına kadar geldi aleyhissalatü vesselam, okuma yazma bilmiyor. İlim meclisinde bulunmamış. Bütün Mekkeli müşriklerin çoğunluğu gibi o da ümmi. Kimseden ders okuduğu sabit değil, ilim öğrendiği sabit değil. Böyle bir şey yok. Bu adam 40 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'den tek bir kelime söylemezken, 40 yaşından sonra ifadelerde ise bu alanda Rabbimin lütfuyla dili çözüldü, Allah'ın ayetlerini okumaya başladı, tebliğ etmeye başladı. Yeri geliyor, Muhammed bu konuda Rabbin ne diyor? Daha bilmiyorum bana bir şey nazil olmadı diyordu aleyhissalatü vesselam. Vahiy gelince nazil oluyor. Diyor. Veya kendi kanaatine göre bir şey söylüyor belki. Arkasından vahiy geliyor. Vahiy geldi diyor. İşin hükmü budur diyor. Yani mesela mücadele suresinin başı. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ زَوْجِهَا ve şikayet et Allah ve Allah diyor kocası hakkında seninle tartışan kadının sesini duymuştur tartışmasını işitmiştir Allah şikayet ediyor ediyordu. ne olayı anlatıyor peygamber diyor ki vallahi zihar yaptık kocan gördüğüm kadarıyla ondan boşanmış oldum diyor dönüp dönüp peki nasıl olur diyor kadınca ben bu kadar yıldır bu adama hizmet ettim, çocuklar doğurdum, işini yaptım, gücünü ettim, ne dediyse onu yaptım. Nasıl olur? Bir defa beni böyle zihar yaparak, cahiliye adeti zihar yaparak ben ondan nasıl boş olmuş olabilirim? Hz. Aişe anlatıyor, diyor ki, kadın ve Resulullah hücrenin bir köşesinde, odamın bir köşesinde, ben odanın öbür köşesindeydim. Ama konuşmalarının bir kısmını duyabiliyor, bir kısmını duyamıyordum. O kadının şikayetini 7 kat semanın üstünden duyan Allahu Teala diyor, her türlü eksiklikten münezzehdir. Ve Allahu yesmau <Sessizlik> tahawlukumadi. Allah sizin kendi aranızdaki konuşmayı iştiyor. Ben diyor odanın neydi? Oda dediği ne kadardır? buranın dörtte birinden küçük buranın dörtte birinden küçük ben bir köşedeyim abi bir köşede yani arada belki üç metre çaprazlama da olsa üç metre azami ya mesafe ya var ya yok bir kısmını diyor işitiyordum bir kısmını işitmiyordum Allah-u Teala yani demek ki vesselam, böyle olacak diyor boşandın diyor boşandın diyor işiniz bitti diyor çünkü cahiliye döneminde zihar dönüşsüz boşamaydı. İleride inşallah gelince ona dair şeyleri de açıklayacağız. Dönüşsüz boşamaydı. Ne oldu? allah Teala hükmünü indirdi. Kefaretle birbirinize dönebilirsiniz dedi. Bittiği mesele biter. Zihar yapan erkek kefarette bulunduktan sonra işte oruç tutmaktır. Köle azat etmektir her neyse. Ya fakir doyurmaktır. Bitecek işte. O zaman Resulullah o hükmü tebliğ ediyor. Bu peygamber hiçbir konuda Allah'ın hükmüne aykırı bir beyanda bulunmadı ki bulunduysa Allahü Teala onu muradına, ilahi murada muhalif bir halde bırakmadı ki. Nasıl? Bunlar peki o anda, o vaziyette kim geldi okudu? Peygamber'e anlattı ya bu zihar böyledir, böyledir şey var radıyallahu anha validemiz, Efendimiz var ve bu halinden şikayet eden Havla radıyallahu anha var. Kim öğrettim onu buna? Hem de ne biçim ayetler nazil oluyor böyle? Sarsılıyor o ayetleri insan okuduğu zaman. Sarsılıyorsun. O lan yarabbi. Daracık bir yerdeki bir fısıldaşmayı Ayşe radıyallahu anha validemizin dediği gibi yedi kat semanın üstünden kulunu duyacak ve onun için hüküm indirecek. Allah'u edin. Cenab-ı Allah o vesileyi ümmete bir hükmü sapasağlam kafalarına kalplerine kazıması için vesile ediniyor. Bu kitap mı öncekilerin masallarıdır. Bu kitap mı Öncekilerden kopya edilmiştir. Böyle bir iddia kadar zalimce ve bir uydurmacılık nasıl olabilir? Bundan öte olamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim evet diyor ay önceki ayette belirtti. Fakalu fakat jau zulma wazura onlar zulüm getirdiler, yalan getirdiler. Yalanla geldiler, zulümle geldi. Ve ne dediler? Madem bunlar evet ve bunlar ona diyor sabah akşam ona okutulu, okunuyor o da yazıyor bizi aldatıyor. E peki niye size gelmiyor? Madem bunlar Muhammed'i başta olmak üzere aleyhissalatü saptırmakla onun vasıtasıyla da başkalarını saptırmak için uğraşıyorlarsa Niye yalnız Muhammed'e geliyor bu iş? Saptırmak isteyen bu kadar kişiyle yetinir mi? Niye yetinsin? Devam et. Olmuyor. Cevap onların iftiralarına. Kul enzelehüllezî ya'lemü's-sirra fîs-sebâvâti vel-ard. O Kur'an'ı göklerde ve yerde gizli olan ne varsa... ...hepsini bilen Allah indirmiştir. Gizlilikleri bilen Allah indirmiştir. Ne demek? Şunu söylemek istiyorum. Bu Kur'an öyle bir kitap ki... ...sizin yüzeysel bilginizle... ...veya beşeriyetin... ...insanlığın... ...yüzeysel bilgileriyle... ...insanların kıt ilmiyle, yetersiz ilmiyle, insanların yetersiz hikmetiyle bilinebilecek, ulaşılabilecek, indirilebilecek, yazılabilecek, telkin edilebilecek bir kitap değildir. Böyle bir kitap ancak geçmişi, geleceği, çünkü gelecek de gizlidir, kayıptır. Geçmişi, geleceği insanı, bütün kainatı bilineni ve bilinmeyeniyle, şahit olunanı, kaybolanıyla bilen Allah'ın ancak indirebileceği bir kitaptır. Ayet-i Kerime aynı zamanda bu kısmıyla meydan da okuyor. Bir gerçeği dile getiriyor. Siz bu kitabı okursanız bu kitabın gizlilikleri bilen göklerde ve yerde gizlilikleri bilen Allah tarafından indirilmiş olduğunu anlayacaksınız. Böyle bir şeyi bir, kab bir kabule yanaşmıyorsanız o zaman sizde Muhammed'e, Muhammed'in uydurduğu gibi siz de uydurun bakayım. Aynı zamanda meydan okuyor ayet-i kerime. Onun için bu surenin yüceliği Kur'an üzerinde odaklaşması Kur'an'ın güzelliklerini, mükemmelliklerini, eşsizliğini anlatması bakımından farukal addedir. Hayırlısıyla inşallah geleceğiz. Hele sonunda <gülüyor> Tebarakellezi diye başlayan son 1810 ayet-i kerimesi var ki Ve ibadurrahmanelzinin yemşun ve İşte bu cahillere böyle hitap ediyor cahil. Bu diyor ifade ederse tövbe estağfurullah. Peygamber demiyor. Ruh'u görüyor, peygamberliğe iman etmiyor. Bu onun inadi küfridir bu. Küfür inadı. Cuhud bile bile inkar ediyor. Ya Muhammed Aleyhisselam'ı görüyorsun. 950 yıl aynı davayı gütmüş sabırla. Bu bir mucize değil mi? Mucizenin de hası, alası bu sabrı bir dava üzerinde kim gösterebilir? Davasından emin olmayan, kendisine verilmiş olan nübuvvetten emin olmayan, kendisine gelen vahiyden emin olmayan ve buna bütün zerreleriyle, ruhunun her şeyiyle, bütün parıltılarıyla iman etmeyen bir kimse... Bu dava üzerinde bu kadar sebat gösterebilir mi? Nuh Aleyhisselam'ın davasına imanının ve haklılığının en büyük delili bunca sebatıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın davasına sadakatinin en büyük delili ateşe rağmen efendim, davasından vazgeçmeyişidir. Yusuf Aleyhisselam'ın davasına sadakatinin delili imkan, günahı, işlemek için her türlü sebep mevcutken ona karşı direnebilecek gücü göstermesidir. Ve buna benzer her bir peygamber kendi haklılığını ve doğruluğunu Cenab-ı Allah ayrıca onunla beraber veriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mucizesi olan en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi bir kişi bu şekilde bu şekilde ilmin her şubesinin en üst mertebesinde hiçbir beşerin ve bütün beşeriyetin toplam olarak erişemeyeceği bir seviyede olmasıdır. Dil açısından fesahatı, belagatı ve en önemlisi beşeriyete sunduğu kıyamete kadar gelecek bütün meselelerine çözüm teşkil edecek mükemmel nizamıyla Sunduğu her bakımdan mükemmel nizamıyla bu mucize kitap, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu mucizesi budur. Ashab-ı kiram da bu mucizelere, bu ilahi mucizeye, onun doğruluğuna sonuna kadar emin oldukları için her türlü sıkıntıya göğüs kerebilmiştir. İman işte öyle bir şeydir bütün hücrelerinizle, zerrelerinizle iman ettiğiniz zaman, dünya bütün belalarıyla ve musibetiyle gelse, o davanızdan vazgeçmesi için geçmez. Çünkü, onun uğrunda her şey sizin gözünüzde küçülür. Hiçbir şey ciddi bir kıymet, ifade etmez. İşte esası bu. İşte, mesele burada. Kul ey Muhammedde, sen kendini savunma bakın hücumlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a savunmalar Allah tarafından. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Enzelehu lezhi ya'lemus sirra fis semavati vel ard Onu göklerde ve yerde gizlilikleri bulunan, gizlilikleri bilen Allah indirmiştir. İnnehu kâne gafuren rahim şu Kur'an inkarcıları bir gün olur dönerlerse birer ikişer toptan her neyse az veya çok o dönemlere bu ısrarlarından Kur'an karşıtlığından kazandıkları veballeri affedilecektir. Küfürleri, inkarları affedilecektir. Bağfiret edilecektir. Gafuran <gülüyor> rahime. Merhameti gereği de onların bunca isyanlarını ne yapacaktır? Nazar itibara anlayacaktır Rabbim bize bağfırti ve merhametiyle muamele buyur. Şimdi gösterdikleri gerekçelere bakın ne kadar gülünç. Ve kalu malı hazı Rasul, yemek yiyor, yemek Ve kalı fil hazı Dediler ki ya bu yiyor, ne oluyor? Ve bu bir peygamberdir Niye bizim gibidir? Nasıl, ne demek, e, nereden çıkartıyor? Yani diyor, burası öyle ne oluyor ya? O da bizim gibi yemek yiyor. Çarşı pazarda o da bizim gibi dolaşıyor. Yani ticaret yapıyoruz, rızkını kazanmaya, vahişetini kazanmaya geliyor. Kafa yapıları ne? Yani demek istiyorlar ki melek olmalıydı. Bizim gibi insan olmamalıydı. Bu neye delildir? İlahi risaletin maksadını anlamadıklarının delilidir. Çünkü peygamberin iki büyük vazifesi vardır. Peygamber olarak, Resul olarak, Nebi olarak Nebinin, Resulün iki önemli vazifesi vardır. Birisi Allah'tan aldığı mesajları tebliğ etmek, risaleti tebliğ etmek, diğeri ise onun hayata nasıl tatbik edileceğini örnekliğiyle göstermek açıklayıp ortaya koymak. Peki melek olsaydı bunun ikisini de yapamazdı. Veya siz algılayamazdınız. İnsan melek size hitap ettiği zannediyor. Farz ediyor. Bir şey anlayamazsın. Biz insanoğlu bir de bu gibi şeyler de anında ifade edilirse halk arasındaki tabiriyle ve argo tabiriyle sıyırmaya hazırız. Bir arkadaşım anlatmıştı. Senelerce önce diyor işte büluk çağlarında gece uyanıyorum diyor. Kendime göre diyor teheccüd kılıyorum falan. Bir yaz günü diyor kalktım teheccüde. tabii bu arada da işte kendi kendine olalım. ...ben yani iyi işler yapıyorum falan... ...gibi düşünceler de geliyor. Bir baktım diyor... ...karşımda diyor perde var diyor... ...hafif perde diyor... ...hiç rüzgar da yok biraz günü... ...hafif perde böyle oynuyor... ...ona rüzgar yok geliyor... ...ama perdeyi oynatacak kadar var demek ki. Tamam dedim... ...bu iş oldu diyorum... ...kendi kendime diyor... ...erdim ereceğim diyor... ...ama diyor bunu düşünürken diyor... ...tüylerim diyor öyle bir diken diken oldu ki diyor... Yani diyor biraz daha devam etsem tamam diyor yani kesin diyorsun yıracağım diyor. Böyle bir anlatmıştı. Kendimi gülmekten zor tutmuştum. Şimdi e, insanoğlunun bu kadar beşeriyet ötesine tahammülü yok. Katlanamıyor. Resullere de Allahü Teala bu konuda özel bir direnç özel bir imkan vermemiş olsaydı, onlar da yapamazlardı. Öyle ki diyor Resulullah'a vahiy geldiği zaman deve üzerindeyse deve çöküyordu diyor. Bilemediğimiz bir ağırlık bu. Sahabi şu anda unuttum galiba vahiy katipliğinden yapmış birisi diyor ki veya değil bir gün diyor Resulullah'la meclis sıkı olduğu için yan yana oturuyorduk. Dizi benim uyluğumun üzerindeydi. O esnada diyor vahiy geldi. Bana diyor dizinden öyle bir ağırlık çöktü ki uyluğum çatlayacak zannettim. Resulullah'tan utanmasaydım çekecektim diyor. Bu bizim tahammülümüz, tahammül edebileceğimiz bir şey değil insan olmayana muhatap olmak dolayısıyla gelecek faraza Cebrail peygamber olarak bize vazife ifade edecek ey insanlar namaz kılın e Cebrail bize sen nasıl imam olacaksın sen niye kılmıyorsun ya senin namazın niye bizim gibi mesela değil, niye az kılıyorsun niye çok kılıyorsun vesaire örnek olma özelliği yok Cebrail sen yemek yemiyorsun, o halde biz de mi yemeyeceğiz? Cebrail sen evlenmiyorsun, biz ne yapacağız? Cebrail bize nasıl örnek olacaktı? Veya bir cin bize nasıl örnek olacaktı? Cinler bizim yediklerimi yemezsin, yemezler, başka şeyler yani. Kendilerine göre beslenirler. Kendilerine göre onların da hareketleri var vesaire. Yani bunların bu Resule ne oluyor? Yemek yiyor, çarşı pazarlarda dolaşıyor diyen insanların hadiseyi anlayışları, daha doğrusu anlamayışları hakikatten o kadar uzak ki bu konuşmalarıyla kendilerini ele vermiş oldular. Devam ediyorlar zaten. Lev la huzzile melek. Neden ona bir melek indirilmedi? Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Fe yekune nezira. Onunla beraber uyarıcı olsun. E niye ne gelik var? Peygamberin tek başına uyarıcılığında ne eksik gördünüz? Neyi eksik bıraktı bu Resul? Aksine sizin istediğiniz yerine gelseydi, bir melek, bir peygamber, peygamber yemek yemiyor diyecektiniz, biz de yemek yiyelim, yiyelim. Hangisini yapalım? Veyahut da. İşin içinden çıkamazdınız ki. Yani o kadar hikmetsiz teklifler ki, o kadar anlamsız, o kadar gerçekle alakası olmayan, o kadar... ...nasıl diyelim... ...konu dışı teklifler ki... ...gülür geçilir. Ama... ...işte küfür böyledir. Affedersiniz... ...adamı maskaraya çevirir. Adamı maskaraya çevirir. Ancak... ...imanla insanın insan kalması... ...mümkündür. Gerisi... ...şekli benzer içi kaybolur. Şekli yine insanın benzeridir. Ama... O kalıbın içerisindeki muhteva değişmiştir. Başka şey yok. "Fe ma hu Onunla beraber uyarıcı olsun. yulqa ileyhi kanzun. Ya da ona bir hazine bırakılmalı." Ona bir hazine bırakılmalı. Neden bırakılmadı? birileri kalkar size söyler derler ki tamam kardeşim İslam diyorsunuz hak din diyorsunuz doğru kabul edelim niye Müslümanlar bu halde niye İslam ülkelerinin hepsinin efendim ben söyleyeyim gelir düzeyleri dünyada en düşük niye bu kadar geri kalmışlık niye şu niye bu e, buyurun ne alaka desen anlayamaz kardeşim sen bu sözü söylerken en azından 500 yıldan bu yana dünya tarihinden haberin var mı? En azından 500 yıldan bu yana. Dünya tarihinden haberin var mı? Dünyayı biliyor musun? Ne oldu ne bitti? İslam dünyasının başına hangi çoraplar örüldü? Bu ümmet neleri ihmal etti? Ve buna benzer bir yılın soru ve bu soruların cevabını biliyor musun? Biliyorsan bugünkü hadiseyi de anlarsın. Ve bunun Dinin ve rasullerin getirdiklerinin hak olup olmadıklarıyla alakası olmadığını aksine bugünkü vakamız bu dinin ne kadar hak olduğunun ayrı bir ispatıdır. Çünkü bu din de bizi yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Hakiki Müslümandan saymıyor. öyle Hani Mehmet'in merhum Mehmet Akif demiyorum bu. Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık? Nafile bizden geçmiş insanlık bile diyor. Böyle aşağı yukarı buydu. Yani insanlığını bile neredeyse kaybetme mertebesine gelmiş olan bir şey. Ne, ne oluyor? Kalkıyor adamı ısırıyor. Astagfirullah. <gülüyor> böyle şey olur mu? <gülüyor> i̇nsanlık buydu. <gülüyor> Güler misin, ağlar mısın ya? Allah rızası olsun ya. E bu insanlar bize kanun yapacaklar. Gidin, otur, düşün, otur, otur, durdunuz yerde ya. Siz ne anlarsınız bu işlerden? Ziya Paşa'nın dediği gibi. Onlar ki dünyaya lafile verirler nizamat bin türlü teseyyub bulunur hanelerinde. Laflarıyla dünyaya nizam vermeye kalkışıyorlar. Kendi haneleri bin türlü derbederlik var diyor ki haneleri devlet. Bırakın bu işleri. Siz bu işlerden alamazsınız. Bu işleri Müslümanlara ver. Bu işlerini Rablerini, dinlerini, kitaplarını tanıyanlara verin. Sizin için de yönetmek istediğiniz kendileri adına orada olduğunuzu iddia ettiğiniz insanlar için de hayırlıdır. Bundan geriyiz biz. Bundan geriyiz. Bizi geri bırakan İslam değildir. İslam'dan uzaklaşışımızdır. Geriliğimizi sürdüren de İslam'dan uzak olanların Müslümanların maalesef Kelime öyle kullandığı için söylüyorum, bu kaderatına hakim oluşlarından dolayıdır. Bir lirayı efendime söyleyeyim hırsıza bak diyorsa veya uçan kuşa bak diyorsa bilin ki o hırsızdır. Ne diyor Müslüman gelecek benim hayatıma karışacak. Ulan İslam'ın en güçlü döneminde Hiçbir Müslüman bir kafirin hayatına karışmamıştır. Aksine bu İslam'ın teminatı altındadır. Kafirsen sen kafir kalmak istiyorsan kal. Senin kafirliğini koruman için her şeyi yapmak korumak sağlamak benim vazifemdir diyor. Peygamber bana bu vazifeyi verdi. Peygamber bu vazifeyi verdi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden zimmi'nin bir hakkını diyor, şahil getirmez diyor. <gülüyor> Sen istesen de ben sana ben sana dini zulüm uygulamam. Benim ahiretim berbat olur. Ben senin yüzünden İslam'a girmek için e, cehenneme girmek için var olmadım ki. Benim gayem o değil ki. Benim gayem dinimi yaşayarak. ...cennete girmektir. Senin hukukuna riayet etmek de... ...benim dinimin bana verdiği bir emirdir. Sen benim hakimiyetimi... ...dinimin hakimiyetini kabul ettiğin takdirde... ...senin dinini, canını, malını... ...namusunu, ırzını korumak... ...benim üzerinde bir emanettir. Bir sorumluluktur. Bir Müslüman için bu nasıl söylenebilir... Müslümanlar bizim haklarımızı hayal korumayacaklar. Bizim hayatımıza karışacaklar. Böyle diyenlerin eğer cehaletinden dolayıysa ilim öğrensin inşallah deriz. Hakikati arasın bulsun deriz. Ama kininden diyorsa kimleriyle gebersin deriz. Bu i̇şte budur. Onun için gökleri ve yeri içindekilerle bilen, yüzlükleriyle bilen Allah bu Kur'an'ı indirendir. O mağfireti pek çok, merhameti pek çok olandır. Hatalarını görüp hatalarından dönenlere, efendim, kullarına da bu şekilde merhamet edenlere. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve dediler ki, neden onunla beraber bir de melek indirilmedi de o melek de onunla birlikte uyarıcı olmadı, nezir olmadı? Nezirin ne demek olduğunu geçen derslerimizde açıklamıştık. Yahut ev yulqa ileyhi kenzun. Ona bir hazine bırakılmalı değil miydi? İnsan oğlu Ahireti unuttuğu zaman dünyanın kulu kölesi olur. Dünyanın kulu kölesi olmak demek, dünyevi değerleri yüceltmek demek. Dünyevi değerlere hak ettiklerinden kat kat fazla değer biçmek, kıymet vermek, onlara itibar etmek. Senelerce önce bir baktım bir o zaman bu ne bileyim küçük büfelerden bilet satıldığı zamanlar artık hangi yıllar idiysa. Bilet almak alacaktım şu Yusuf Paşa durağında oradaki küçük bir büfeden. Baktım şimdiki benim yaşlarımda sakalı şu andaki benim sakalımdan en az 2-3 kat biraz daha uzun bir hacı abimiz kazı kazanamalıyız. Ya dedim bunu almanız isabetli değil böyle. <gülüyor> Yavaş yumuşak bir sesle olduğu olabildiği kadar. Haramdır dedi. Hele bir gelsin dedi ya. Ben daha şok oldum. <gülüyor> Alması bir şey değil. Bu sefer Allah neredeyse helaldir diyor yani. O manaya da geliyor. Hele bir gelsin diyor. Yahu dedim bu helal değil gibilerinden de onu da söyledim. Hele bir gelsin ya dedi. Allah Allah. Dedim yahu ben zannediyorum ki mesele sadece kazı kazanı almakla bitmiş. Onun ötesi yok. Meğer ötesi de varmış adamın ötesinde bu değere bakışı bozulmuş dinin haram dediğine maddeye o kadar itibar ediyor ki o haramı önemsemez hale gelmiş hele bir gelsin diyor. işte insan dini değerleri bıraktığı zaman Hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Çünkü alim ve habir olan Rabbimiz her şeyin değerinin kıymetinin ne olduğunu ne olması gerektiğini de bize ilmiyle hikmetiyle ne yapmıştır? Öğretmiştir. Bunun değeri bu kadardır demiştir. Ona o kadar değer vermeyi öğret böyledir bize ne öğretti din? bu peygamber zaten diyor ki "MEN ben asbaha bu muhaffen bu fi beden iyi vesirbi Pardon muhaffenfi bedeni eminen fiir bir in de hukutu ya kama melke dünya bi kim diyor sabahı edersen bedeninde afiyeti var bedeni sağlıklı afiyette. şır kuş sürüsü demek sürüsü arasında da emniyetteyse ailesi çoluğu, çocuğu rahat huzur içerisindeyse ve bakın daha fazlasını demiyor ve indehû ku'tu yevmihi ve o yaşadığı sabahı ettiği o günün temel ihtiyacı gıdası yanındaysa varsa bütün dünyaya sahip olmuş gibidir. Dünya budur. Diyor ki senin malın ne? Hadis-i Şerif Senin malın diyor, yiyip tükettiğin, infak edip baki kıldığın. Allahu Ekber şu güzel ifadeye bak. İnfak edip, infak tüketmek demek. Baki kılmak kelime itibariyle zıt. İnfak ve baki kalmak zıt anlamlardır. Tüketiyorsun ve baki kılıyorsun. Baki kıldığın şeylerdir veya mirasçıya kalacak olan maldır. oğlunun arkasından mezara üç şey gelir. Üç şey. İkisi döner, biri onunla beraber kabre girer. Ameli, malı ve ailesi. Akrabaları, tanıyanları, her neyse. Ameli onunla beraber kabre girer. Bizim dostluğumuz amelimizdir yani. Bizimle beraberliği bırakmayacak iyi günümüzde kötü günümüzde. <gülüyor> tamam mı? Nikahlandığınız karınız bile değil. Veya efendim siz onlar için de nikahlandığınız eşleri bile değil. İyi gününde kötü gününde seninle beraber olacak senin amelindir. Tamam mı? Amelin diyor kabrinle seninle beraber girer. Ondan sonra malın ve çocukların, ailen, akraban seni bırakır gider. Onlara da sıra geleceği zaman öyle olurlar. İslam'ın işte hadiselere, olaylara, mala, dünyaya verdiği değer kısaca bu çerçevede. O halde ...her bir şeye hak ettiği değeri vermesini bileceğiz. Akıllı insan bunu yapar. Birisine faraza, bir taş parçası ile, bir elmas parçası verseniz. O adam o elmas parçasını tutup kenara atsa, çöpe fırlatsa veya suya atsa. O taş parçasını da öpüp başına koysa, bilmem neyse, sevinse, hiç... Memnun olsa bu delidir demez misiniz? Desen, derseniz haksız mı olursunuz? Doğru. Elmasa itibar etmeyen taşa bu kadar değer veriyor. Ne anlamı var? Ne anlamı var? Hiçbir şey ifade etmez ki bu. İşte İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in Verdiği değerleri esas almamak, o değerleri bırakıp başka şeylere itibar etmek, aynen bu garibanın elması tutup bir kenara fırlatıp taşa sevinmesi gibi bir hale düşer. İşte Peygamber size Kur'an getirdi. Kur'an sizin dünyanızı, ahiretinizi imar edecek biricik kitaptır onun size teklif ettiği düzen, onun size teklif ettiği, istediği hayat sistemi, toplumsal sistem, ekonomik sistem, siyasal sistem, ahlaki sistem ve bunların hepsinin baştacı itikadi sistem, hayat için, dünya ve ahiret hayatı için en geçerli olan, hatta tek başına geçerli olacak olan Biricik sistemdir. Sen bunları görmüyorsun, Kur'an'da bütün bunları görmüyor ve anlamıyorsun ve diyorsun ki sana bu Kur'an'ı getiren peygamber için neden ona bir hazine verilmedi? E buyurun. Şimdi hem Amerikan Cumhurbaşkanı'dır hem de bu kadar zengindir. Haydi Trump'ın arkasından gitsinler bakalım. Böyle diyenlerin marası bu. Peygamber neden Trump değil? Yani Trump kendisini kurtardı mı? Kişisi de kurtarabilir. Bu iş parayla servetle ama böyle diyen zavallılar var. Ama peygamber ne diyor bunun için? Ta ise Abdü Dinar Ta ise Dirham Ta ise Abdül Katife لَا اِذَا شِيْكَ فَلَنْ تَقَشْتِرُ Dinar altın paraydı. Dirhem gümüş para. Altının, gümüşün kölesi. Şimdi dersiniz, dolar dersiniz, euro dersiniz, para pul. Ne dersiniz, neyiniz? Bunlara köle olan perperişan olsun. Elbiseye Şimdi arabamı mı dersiniz Başka şeyler mi dersiniz Villalar mı dersiniz Yatlar katlar Botlar bilmem neler Hepsi der ne derseniz değil Bunlara köle olan Kahrolup gitti Yok olup gitti Telef olup gitti Veya beddua Telef olup gitsin yok olup gitsin Mahvolup gitsin Hatta diyor, onun eline bir diken batsa, o dikeni çıkartacak kimse bulamazsın. Bir diken batsa, o dikeni elinden çıkartacak kimse bulamazsın. Ne diyor Aleyhisselam? Benim sizin dünyanla, dünyanızla alakam ne olsun ki? Ben ancak çıktığı yolculukta öğlenin sıcağında bir ağacın gölgesine oturup dinlenen ve dinlendikten sonra tekrar kalkıp yoluna devam eden kişi gibiyim. Evet bir dün bu dünya uzun bir yolculukta küçük bir gölgelenme zamanı kadar kısadır. Fakat bu kısacık zaman o kadar büyük bir sermaye ki bununla siz ebedi mutluluğu, saadeti kazanabiliyorsunuz. Ve bu sağlam bir iman ifade yerindeyse ve bir miktar salih amele bakar. Öyle çok fazla bir şeye de gerek yok. Çok büyütürler bazıları. Kıymeti büyük fakat zor değil. Ne neden bahsediyorum? Esta'idu billah. Yevme la yenfa'u malun ve la İlla men ate Allah bi kalbin salim. O gün öyle bir gün gelecektir ki, öyle bir gün olacaktır ki. Ne malın ne evladın faydası olmayacak o zamanın değerlerine gönderme yapılıyor. Çünkü Kur'an'ın indiği zamanda en değerli varlık mal ve evlattır. Onun için Peygamber Efendimiz'in dedesi Ya Rabbi bana on evlat verirsen bir tanesini sen için kurban edeceğim diye adakta bulunuyor. O çocuklarıyla beraber güç kazanacak. Haşim okulların soyu zaten bir yerde evlatlarının gücüyle güçlenmişti. Kusay üzerinden onlara geldiği zaman Kusay da çocukları sayesinde güçlenmişti. Şey bu. Mal ve evlat. Bunlar şeydi. Bunların faydası olmayacak o günde diyor. İlla men etellaha bi kalbin selim. Kalbin selim olacak. Neden selim olacak? Küfürden ve küfrün tortularından küfürden ve küfrün bulaşıklıklarından temiz olacak. Sağlam bir imanı muhafaza ettiğiniz zaman evvel Allah kalbiniz selimdir. Bu öyle bazılarının bu bir kalbi selim ne kadar zor bir şeydir falan filan. Allahü Teala takat getirilecek Şekilde izah edilip durulur. Takat getirilmeyecek bir şeyle insanı mükellef tutar mı ya? La yükellifullahu nefsen illa us'a Bu din özü itibariyle kolaydır. Bu dinin gaye ve hedeflerine ulaşmak da zor değildir. Onun için el verir ki bu dini yaşamakta bu dinin gösterdiği değerlere, belirlediği değerlere tabi olmakta kararlı olalım. Mesela burada. Bu dinin yasağı var. Bu dinin yasaklarına riayet etmek öyle zor mu? Bu dinin emirleri var. Bu dinin emirlerini yerine getirmek öyle zor mu? Eğer zor geliyorsa zaten kolaylık vardır gerçekte zorluksa faraza kardeşim o kadar aşırı soğuk ki veya hastadır birisi o soğukta abdest alırsa hastalanacak alma diyor ya teemmüm et kardeşim din budur nerede zorluk bu dinin neresinde zorluk bu dinin neresinde zorluk İnsan fıtratıyla baş başa kalsa dinin zor bir tarafı yok. Zor bir tarafı yok. Kardeşim kusura bakma teşbihte hata olmasın. Sen efendim bir eti kemiğinden sıyırmak için bu kadar zorlanırsın ama abdest almak için namaz kılmak için inan bu kadar zorlanmazsın. Ama otur 5 kilo et yedilse farasa söz temsil dışarı yersin Geç bir beş, dört rakat namaz kıl beş vakit namaz kıl yemez, Demek ki burada bir problem var. Problem var. O emeği yediğin zaman sana türlü türlü eziyet verir. Değil mi? Arkasından hastalıklara sebep olur. Kolesterolünden bilmem varıncaya kadar. Fakat namaz, abdest, oruç, Allah'ın ibadeti, Allah'ın emrettiği ibadetler, haramlardan uzak kalmak, bunlar hep senin için sağlık, afiyet, ruhunu arındırmak, bedenini temizlemek, her bakımdan senin için ilahi bir lütuf. Kalbi i selim sahibi olmak zor bir şey değil ki. Elveril ki insan bu konuda iradesini samimi olarak ortaya koysun. Ortaya koysun. Bu böyledir. Onun için Kafirlerin istek ve taleplerinin akıllıca ve mantıklıca hiçbir tarafları, hiçbir tarafı yok. Başka ne istemişler? Ev tekûnü lehu cennetun yekülü <gülüyor> minâ. Ya da onun bahçesi olsun. Cennet güzel bahçe demek. Cennet ağaçlarının ve bitkilerinin sıklığından ötürü zemini, yeri görülmeyen yer demektir. Bahçeler demektir. Sık ağaçlıklı bir şey. Onun öyle güzel bahçeleri, bağları bahçeleri olsun, onlardan da yesin. Dolayısıyla çarşı pazar dolaşmak ihtiyacı da hissedilmez. Yani onlar diyorlar ki en kapitalistler, en lüks ve rahat içerisinde yaşayanlar peygamber olmalıdır. Bugünkü dille yine söyleyecek olursak, kapitalizmin beyinlerini iyiliş ettiği zavallıların düşüncesidir. Allah-u Teala'nın dilediğine mal, mülk vermesi onun için zor bir şey değil. Düşmanı Karun'a da verdiği malı. Ne olacak? Versene onu, vermesene. Şu dünya hayatının zevalinden sonra Az önce bahsettiğimiz onunla beraber girecek amelleri ile beraber o kabire girdikten sonra ne olacak? İşte İslam bu konuda benim basiretimi açıyor. Müminin basiretini sonuna kadar açıyor. Bana kimin kabirde nasıl olacağını da gösteriyor. Ölümden sonra kimin ruhunun semavata yükseleceğini de anlatıyor. Kimin ruhunun zindanlarda alıkonulacağını da anlatıyor. Bunun cennetinin bahçesinin olmasının üzerine hazine inmesinin veya şöyle olmasıyla ne alakası var? Parametreleri yanlış. İstasyon ayarları yanlış. Yanlış algılar yapıyorlar. Algıları yanlış, algılamaları yanlış. Onun için Kur'an-ı Kerim onlar için ne güzel değer veriyor bakın. ...ne güzel değerlendirme yapıyor... ...ve kâle zalimun. ...işte bunları ...söyleyen bu zalimler... ...şunu da söylediler... ...intettebiûne illâ ...raculem mesûran... ...bir türlü duramadılar durdurak bilmiyorlar... ...ya aslında sizin... ...uymakta olduğunuz kişi... ...ancak... ...büyülenmiş bir kişidir... ...müminlere söylüyorlar... ...zalimler... ...müminlere... Adil kimselere, adalet sahibi müminlere siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Bir insanın gözleri şaşı olmayı versin. Hiçbir şeyi yerinde göremez ki. Mesela benim buradan diyelim ki şu Kolona bakıyorsun, şöyle bakar, burayı görür. Oraya bakacağız, aynı şöyle bakar. Sen de nereye baktığını bilemezsin. Doğru görmeye çalışır yani. Ama doğru görmeye çalışırken, çünkü mesele bu. Bakın bir şaşı bile doğruyu doğru görebilmek için gerekirse kafasını eğiyor, büküyor, görüntüsünü bozuyor. Çünkü doğru görmek için bir gayret harcıyor. Gözünü düzeltemiyor bari görüntüsünü düzelt. Kur'an-ı Kerim bize doğru görmenin, düzgün görmenin hem fiziksel bakımdan hem görme ifade ederse <gülüyor> tekniği ve özellikleri bakımından her şeyin doğru şeklini bize gösteriyor. Biz bu kitabı bakmazsak şaşılıktan başlar bu kitabın gösterdiği gibi bakmazsak. Şaşılıktan bakmışlar. Göz körlüğüne, kalp körlüğüne kadar gider. Onun için zalimler, Allah'ın Resulü Muhammed'i büyülenmiş kabul ediyorlar. O adam büyülenmiştir. Nun vel kalem suresinde cevap nasıl geliyor hatırlıyorsunuz? Onlar büyülenmiş dediği vakit, Cenab-ı Allah ve inneke leala hulukin azim diyor. Ma ente bi ni'meti rabbike bi Yemin olsun ey Muhammed, sen Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin ama pek yüksek bir ahlaka sahipsin. Geri zekalılar diyeceğim, buna bakmasın kimse. O kadar kıt akıllıdırlar ki, o ulu ahlakı Oya ahlak sahibini delilik ve deli olarak görüyorlar. O ahlaka delilik, o ahlak sahibine deli diyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın o dürüst, o dost doğru yaşayışı, anlatışı, hakikati dile getirişi, tevhide davet etmesi onlar nazarında onu Deli, deli konumuna getiriyor. Büyülenmiş konumuna getiriyor. Büyülenmiştir diyorlar. Niçin? Çünkü hakikatten o kadar uzaklar ki, kalpleri o kadar gaflet içerisindedir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı onlara büyü gibi geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederek onun şahsında bütün insanlığı, kafirlerin söyledikleri iddialarıyla, Kur'an ve bu Kur'an'ın üzerine nazil olduğu, o yüce Resul'ün hakikati üzerinde, gerçeği üzerinde düşünmeye davet ediyor. Diyor ki, ''In vur, bir bak ey Muhammed, aleyhissalatü vesselam, ''Keyfe darabû lekel emthâl, senin için nasıl örneklendirmeler yaptıklarına, bir bak. Nasıl örnek neleri örnek gösterdiklerine bir bak. Fezallu. Ama bütün bu örneklendirmelerinde doğru yolu şaşırdılar. Doğru yoldan uzaklaştılar. Doğruyu bulamadılar. Fe la yastati'un sabila. Bu kadar şaşkınlıktan sonra hiçbir doğru yola yani doğru yola hiçbir şekilde gelemiyorlar. Hatta hiçbir yol üzerinde yürümüyorlar. İstikametleri kalmıyor. Şuradan buradan, şuradan buradan ne yapıp ettiklerini kendileri de bilmiyorlar yani. Hiçbir yol üzerinde yürümüyorlar. Şimdi onların istediklerinin aslında Allah için verilmesinin hiç de zor olmadığını dile getiren bir ayet-i kerime. Yani haşa Allah bu işleri yapamadığı için yapmıyor değildir hikmete uygun değil onun için yapmıyor. Onu söylüyor. Estağfirullah Tebareke inşa'e ceale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtiyel enhâr ve yec'al leke kusûra Allahu Ekber Tebareke kelimesi bereketten geliyor sürekli artış yani fiil neyle alakalı ise fiilin sürekliliğini ve devamlılığını anlatan, ilerlemesini anlatan, çoğalışını anlatan, anlatan bir kiptir, tefâül kipi, tamam mı? Burada diyor ki tebārakā, yani şanı yüceldikçe yüceldi, hep yücelip gidecek, öyle devam edecek. Tebareke'nin manası bu bereketi, lütfu, ihsanı, iyilikleri, güzellikleri, rahmetleri, her türlü ilahi lütufları arttıkça artan, çoğaldıkça çoğalan o yüce zat var ya, inşa'e ce'ale leke hayran min zelik. dilerse o sana onların söylediklerinden, daha hayırlısını verir yaratır. Neler cennetin tecri min el Altından ırmaklar akan cennetler. Ve yecal leke Elhamdülillah. <gülüyor> ya <gülüyor> Ve senin için nice köşkler yaratır dilerse o. Bunları vermek Bunları yaratmak zor bir şey değil ki. Bu kadar kainatı, bunca kainatı bu muhteşemliğiyle, bu mükemmelliğiyle, bu güzelliğiyle yaratan Cenab-ı Allah. Dünyada bütün kasırları, köşkleri, sarayları, gökdelenleri bir araya getirir. Bir yıldızın bir parıltısı etmez. Nedir ki? O'nun yarattığı kainat buyken, kullarına lütuf ve ehsanda bulunmak istediği zaman, hangi güzellikler, hatta hangi temenniler, hangi hayaller, O'nun vereceği nimetlerle boy ölçüşebilir ki? Bırak Peygamberi, insanlar için bile yarattıkları nedir diyor Cenab-ı Allah Kudsi Hadis'te? aahdettu li salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar <gülüyor> ala qalbi bashar salih kullarima hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadı ve hiçbir insan ins ve hiçbir insanın hatırından geçirmediği nimetler hazırdır Bu budur. E nebisine mi bunlardan daha az şeyler verecek? Bir mümine dahi bunlar salih bir kula dahi bunlar verilecekken peygamberine allah Teala vermekte dünyada veya ahirette cimrilik mi edecek? Haşa. Feizâ râite naîmen feizâ râite semmer âite naîmen ve mülkken kâbirah cennete gireceklerden bahsediyor. Onları gördüğün zaman neler görürsün orada diyor. Pek çok nimetler ve uçsuz bucaksız bir mülk, saltanat göreceksin diyor. Haddi hesabı yok. Ya. Ondan sonra asıl illetleri onların bu değil diyor. Onların asıl illetleri imansızlık diyor. Bel de bu bir ve aetadna limen kezzeba bis-saati sa'ira hayır diyor mesela o değil diyor onların asıl hastalıkları kıyameti yalanlamış olmalarıdır onlar kıyameti yalanladılar onun için bu hastalıklara müptela oldular nübveti anlayamadılar kur'an'ı anlayamadılar risaleti anlayamadılar Kur'an'ın irşad ettiği yüce hedefleri anlayamadılar. Onun maksatlarını, gayelerini idrak edemediler. Biz peki ne yaptık? Saati kıyameti yalanlayanlara Ve'a'tebna limen kezzebe bis saati saira. Ve biz kıyameti yalanlayanlar için alev alev yanan, cayır cayır yanan bir ateş hazırladık. Ateş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. kiramı Bizim bu ateşimiz dünyadaki ateş cehennemin şu kadar defa yıkandıktan sonraki halidir. Ya Resulallah diyor gerek yok yıkanmış olmasına bu haliyle bile olsaydı bile büyük bir azap olurdu. Cehennemin ateşi şu dünyadaki ateşimiz gibi bile olsa azap olarak yeterdi diyor. Onun için öyle ateşteyim geçmeyin. Bu cehennem adeta farklı bir cehennem yani. Adeta öfkelenen coşan Kaynayan bir ateş, insan gibi adeta, duyan hisseden bir ateş, duyguları olan, tepkileri olan bir ateş bu. İzahatı onun bir mekanın بعيد, görüyor, cehennem diyor onları ta uzaktan gördüğü zaman. Semiu ve safira. Onlar onun öfkeli uğultusunu, hırıltısını duyarlar. Bir ormandan geçiyorsunuz. Ummadığınız anda efendim kurtların, aslanların, parsların, kaplanların ulumalarını, bağırmalarını, çarmalarını eğerse duyuyorsunuz. Ne hale düşersiniz? Hiçbir tedbiriniz de yok. Kaçamıyorsunuz, bir yere gidemiyorsunuz. Çaresiz onlara yem olacaksınız. Kaçış yok. Adım adım yaklaşacaksın. Sen daha görmeden, o seni görür görmez, görmenle birlikte, onun seni görmesiyle birlikte, onun öfkelenip kabarmasını, Ukul damasını duyacaksın, maazallah. Yara bir duyurmasın, göster. Ne cehennem bizi görsün, ne biz onun uculularını, iniltilerini duyalım. Hiç merak etmeyin, hiç Allah göstermesin. Arkası da geliyor, bakın, yağlı billah. Ve ize ulku minha mekanı biqa. Yahu hem cehennem hem dar. Adam üstüne azap üstüne azam. Oranın diyor daracık açık bir yerine atılacakları vakit. Öyle gidip geleceğim dolaşacağım o da yok. Yerine göre o bile seni rahatlatır. Ama bu bir şey değil öyle değil. İnşallah hiçbiriniz çekmemişsinizdir. Geceleyin bazen insanın çok yoğun ağırları sızıları olur. Kalkar evde Koridorda, salonda her neyse gider gelir. O onun ağrılarını hafifletir. Cehennemde bu da yok. Bu da yok. Daracık bir yere atılacak diyor. El-iyazübillah. O daracık bir yere atılacakları vakit. Hem de nasıl? Hem yer dar. Hem cehennem. Hem de ...mukarranin. iki manası var. Birbirlerine mümasil, birbirlerine denk... ...günahkarlıkta kimselerle zincirlere vurulmuş. Bir de elleri çaprazlanmış. Boyunlarına bağlanmış. Yağulübillah. Zincirlere vurulmuş. Yerdar. Ateş her yandan kuşatıyor. Deriler pişiyor. Piştikçe tazeleniyor. Daracık bir yer. Ve zincirlere vurulmuş. Azap üstüne azap. Bunu tasavvuru mümkün değil. Hakkıa Suresi'nde de geçiyor değil mi hocam? Evet. Ölme veya şey olma yok, rahatlama yok. Ebeden. Dayıkan, mekana dayık kadar acık bir yer, mukarranin artık tek bir umutları var. Dau hunalike thubura Orada yetiş ey ölüm diyecekler. Helak olalım artık, bidelim diyecekler. Evet, ölüm bir nimet olacak bu halde. La ted'ul yevme thubura vahida وَدْعُوا ثُبُورَ الْكَث۪يرَ bir fayda yok. Bugün bir defa yetiş ey ölüm demekle yetinmeyin. İsterseniz çok çok defa yetiş ey ölüm deyin. Hiç kıymeti yok. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir şekilde yükünüz, azabınız, cezanız hafiflemeyecek. Maazallah. قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْ دِلَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ De ki, şu sözünü ettiğim azap mı hayırlı? Yoksa takva sahiplerine vâd olunan cennet mi? Ya, kânet lehum cezâen ve masîran. O cennet takva sahipleri için, hem bir mükafat hem sonunda varacakları yerleri olacaktır. Hangisi hayırlı? Lehum fiha ma yashaaun halidin. Kana ala rabbika va'dan mes'ula. Allah Allah. Onlarda o o cennette pardon o cennette orada istedikleri her şey vardır onlara. ...ve ebedi kalacaklardır. Bunlar mı hayırlı onlar mı? Kıyaslayın diyor. Kâne alâ rabbike ve adem Böyle bir mükafatı vermek takva sahiplerine... ...Rabbin üzerinde... ...gerçekleştirilmesi istenecek... ...bir vaattir diyor. Yani ben bunu vadettim ve gerçekleştirmeyi üzerime aldım. Tıpkı tıpkı üzerindeki bu bir borcu vermek durumunda olan bir kimse gibi. Nasıl ki borçlu kimseden o borç isteniyorsa kullarım dilerse bunu benden isteyecektir. Benim teminatım aldı. Diyor. Ben bunu vereceğim. Diyor. Ben bunu vereceğim. Diyor. Siz hiç kesinlikle borcunuz ne kadar büyük olursa olsun servetine göre daha doğrusu alacağınız alacağınız size borçlu olana göre servetine göre devede kulak bile olmayan devede tü bile olmayan bir kimseden alacağınızdan yana alacağınızdan yana bir endişeniz olur mu? Ve bu adam üstelik kimseye de haksızlık etmemiş hatta herkese hakkını daha fazlasıyla veriyor. Bu kimseden yana ben borcumu ödemez, ya alacağımı ödemez, buna mı haksızlık eder falan diye bir şey hatırınıza gelmez. Haşa Cenab-ı Allah böylesine de benzemiyor ki. O dünyada kafirine de, müminine de, müttakisine de, facirine de, iyisine de, kötüsüne de, herkese hesapsız rızık veren Allah. Müttaki kullarına vaat ediyor bunu vereceğini. Onu mu vermeyecek haşa? Biz onun vaadine sonuna kadar iman ederiz. İmanımızın gereği gibi de amel etmek durumundayız. Kâne ala rabbike va'den mes'ûlâ. Yani vermesem gelip istersiniz diyor. İstersiniz ve ben vereceğim. vaat ettim çünkü. İnne allâha la yuhliful miat İnneke la tuhliful mi'âd. Allah Vaadinde ve zamanında, vaadinde ve vaadesinde ne yapmaz? Muhalefet etmez. Vaadinden ve vaadesinden caymaz. Şüphesiz ki Rabbim sen verdiğin vaatten ve vadeden asla caymaz. Muhalefet etmezsin. Bazıları cehennemin Onları ebeden kaydının, Cehennem için kullanılmadığını gerekçe gösteriyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'de iki yerde cehennem için de ebeden kaydı var. Yani orada da eğer mesele o olsaydı. Halidine bile tek başına yetiyor zaten. Ebeden kelimesi tektir orada. Ayrıca cehennem için böyle bir var. Var. O ya Kur'an'ın o ayetlerini görmezlikten geliyorlar ve unutuyorlar. Artık her neyse o ayrı bir konu. Ama Gerekçe sadece bu ve benzeri hususlar. Kur'an-ı Kerim'in e, cehennemin ebedi olmadığına işaret eden veya çıkartılabilecek belki bazı anlamlar var ama gramer bakımından o kardeşlerimiz veya o alimler gramer bakımından yorumlarında eksiklik var. Anlayışlarında. Genelde de Zümer suresinde geçiyor. Orada da Kullanılan ifade ikisi için de istisnadır. Halidine fiha müminin de belki. Halidine fiha illa ma şeye rabbuk diye illa ma şeye kısmı var. E, onu cehennem için ebedi olmamaya delil gösteriyorsun. Niye cennet için ebedi olmamaya delil göstermiyorsun? İkisinde de illa ma şeye rabbuk var. Böyle değil. Demek ki bir gramer bakımından işi bir saptırma var veya doğru dürüst anlayamama var nasip olur oraya da gelirse bu konudaki şeyleri de inşallah çünkü en çok üzerinde durulan ayet-i kerimeler onlardır oradan hareketle söyleniyor ee, vallahi cehennem özür dilerim cehennem isterse ebedi olmasın Naudu billah. bir lahza bile bir lahzanın zerresi bile tahammül edilebilecek bir şey değildir onun için e, Rabbim hiçbir şekilde Cehennem azabına düçar etmesin. Buyurun efendim. Bir ayette daha bir ifade var hocam. Allah'ın bildiği süreden dışında. İşte ben onu kastediyorum. O süresi dışında ama o cennet içinde var. Evet. Cennet içinde var. Dolayısıyla ikisi de fanidir diyeceğiz. Eğer buna bu göre bakacak olsak. İkisi de fani olacaktır diyeceğiz. Ama öyle demiyorlar. Sadece cehennem için fanidir diyorlar. Genelde de ebeden tabiri üzerinde kullanıyorlar. Doğru. Cennet için çok uyarda ebeden daha çok kullanılıyor. Evet. Bu doğrudur. Fakat cehennem için kullanılmıyor demeleri doğru değildir. İki yerde de cehennem azabı için ebedilik tabirinin kullanıldığını bu bir biliyoruz. Şey bir İbn Abbas'ın bu rivayet zayıftır. Hayır, zayıftır. O rivayetlerin hepsi zayıftır. Zayıf zayıftır. Zayıftır. Oldukça zayıftır. Hatta ondan çok daha zayıf olmak üzere Hazreti Ömer'in de böyle bir kanaatin olduğunu söyleyenler dahi var. Rivayetler oldukça zayıftır. Yani güvenilecek ve hüküm bina edilecek türden rivayetler değildir. Evet. Subhan rabbike rabbil izzati yasifun alamin.